Emzini al sen yat uyu tamam mı ben şimdi gideceğim mamaları hazırlayacağım hadi bakalım Şşş, şş, dön arkını, dön arkını uyutayım ben seni aa aa nasıl bebeksin sen hadi söyle bakayım aa. gücü kaynağını karşılayacak adımları da atıyoruz sizlerin yapacağınız yeni hayırlarla eğitim öğretim dav Bir konu var, çözmemiz lazım. Gel bizim iskelede buluşalım. Hep aklımdasın, orada mısın? Dinlediğim her şarkıdasın. Bir konu var, çözmemiz lazım. Etmeye geldim. İki yıl önceki gün lomak Gelince gelelim buluşalım Ama ben o tezi bitirdim. Senin için baştan izlerim Ne dinlersin ne seversin Konuştuğum dili çözer misin Faklımsın orada mısın Kaçırdım o burada mısın Bir Hep Orada mısın? Kapıyı açar mısınız? Oyuncakları almam lazım, yıkayacağım. İyi tamam, yıkamayacağım, vazgeçtim. Evet arkadaşlar, buldum. Ah, öbür oyuncakları almış. Şunu yıkayacağız. İyi o zaman sadece bunu atıyorum. Sadece bunu atıyorum ve yıkıyorum şimdi. Ağlamak yok. Hayır. Buyur bunu yıkanması lazım anneciğim. Bu yıkanacak. Hadi lütfen. Lütfen Esila. Bunun yıkanması lazım. Makinede yıkanması lazım. Hayır anneciğim lütfen. Anneciğim Esila. Ama bak çok kirlenmiş Esila bakar mısın şunu? Pisliğine kokuyor. Evet arkadaşlar atıyoruz şimdi. Esila atmamız lazım. Hayır yıkanması lazım yıkanması lazım bunları lütfen <Gülüyor>